Merhabalar, bugün göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Suat Erus'la ilaç kapitalizmini konuşacağız. Aslında bizim bütün konuştuğumuz bilimsel, sağlıkla ilgili, beslenme ile ilgili çalışmalar ilaç endüstrisine dayanıyor temel olarak. E, Doktor Suat'la bugün biraz bunları konuşacağız. Şimdi e, bizim beslenme önerileri... Aslında ne kadar çok ilaç endüstrisine bağlı onu görüyoruz. Yani beslenme önerilerinin içinde baktığımız zaman süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri hep büyük ölçüde bunlar bulunuyor. Ve bunların geri planına baktığımızda What the Health belgeselinde çok güzel anlatılıyor bu. Bunların nasıl endüstriye hizmet ettiğini görüyoruz. Aslında tedavisi sadece bitkisel beslenmeyle olan diyabet, tipiki diyabet özellikle, yüksek tansiyon gibi hastalıklarda... Neden insanlar bitkisel beslenmeye yönlendirilmiyor da ilaç kullanmaya yönlendiriliyor? Öncelikle insanlar tabii kötü alışkanlıklarıyla ilgili iyi haberleri duymayı çok severler. Genelde ne kadar tarafsız bilimsel çalışma, bitkisel beslenmenin daha doğal ve daha hastalıktan arınmış bir yaşam sunacağını söylese de... ...insanlar arada bir çıkan... ...etin, sütün ya da işte hayvansal gıdayı savunan çalışmaları gördüğü zaman... ...bunlar zaten hemen manşet oluyorlar ve insanlar buna sahip çıkıyor. Hele bir de televizyonlarda ve gazetelerde... ...televizyonlar ve gazeteler aslında çok önemli çünkü... ...insanlar sağlığın bilimsel kısmını televizyonlardan ve gazetelerden takip ediyor. Aslında bilimsel çalışmalardan kimsenin haberi yok... Televizyona çıkan ve gazetelere çıkan insanlar onları e, hazmetmiş gibi oradan e, konuşmalar yapıyorlar. Ama aslında belki ufak bir çalışma veya yanlı yapılmış bir çalışmadan bahsediyorlar. Ama tabii insanlar da o iyi, kendileri için iyi olan haberi duyunca hemen buna sahip çıkıyorlar. Ve e, bilimsel gerçeklerin yani gerçek olan bilimsel gerçekleri e, kabullenmemek için ellerinde bir e, koz olmuş oluyor diyebilirim. Peki bu bilimsel çalışmalarla ilgili insanlar şu şekilde düşünüyor. Onlar hakkında ne söyleyeceğiz? Bir şey, örneğin bitkisel beslenme ile ilgili, karşıt çalışmalar var, savunan çalışmalar var, objektif bir şekilde savunan çalışmalar var. İnsanlar peki bu bilimsel çalışma derken neye dikkat etmeli? Daha doğrusu bilimsel çalışmalarını çalışmaları okurken biz uzmanlar da insanlardan nelere dikkat etmeli? Ya öncelikle tabii bilimsel e, literatür aslında halka kısmen açık internette. Ama tabii ki onu anlamak ve yorumlamak konunun uzmanlarına düşmeli aslında. Ama öyle bile e, yine de çok tarafsız e, bir ortam oluştuğunu söyleyemeyiz. E, nitekim bugün kullandığımız özellikle... Diabette veya yüksek tansiyonda uluslararası kabul, kabul görmüş algoritmalar da e, yani bilimsel gerçeklerdir ve e, okullarda bunlar öğretilir. Polikliniğe gittiğinizde, sağlık ocağına gittiğinizde oradaki bir profesör de olsa, yeni bir diabet uzmanı da olsa size oradaki rehberlere göre ilaç yazar. E, sıkıntı da zaten orada başlıyor. Yani vatandaşın tıbbi literatürü takip etmesine gerek yok gerek yok derken yani doğru ve yanlışı ayırt edebilecek tabii ki e, kapasiteye sahip değil çoğunluğu diyelim en azından e, ama dediğim gibi buradaki sıkıntı vatandaştan ziyade konuyla ilgili doktor bile takip ettiği zaman zaten e, eriştiği bilgiler kimi zaman yanlış olacaktır bunu ayırt etmek çok kolay değil genelde e, yani ayırt etmek için biraz daha tarafsız gözle bakmak ve yazıların altında ki arkasındaki desteğe e, bakmak kısmen de olsa faydalı olacaktır. Diyabet deyince benim geçmiş haftalarda e, konuklarımdan birisi kardiyoloji ve dahiliye uzmanı Doktor Murat Kınıkoğlu'ydu. Murat Hoca şöyle bir şey söyledi. Doğru uygulanan bitkisel beslenme ile diyabet yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı %90 oranında tedavi edilebiliyor dedi. Şimdi elimizde böyle bir veri var. Böyle bir gerçek var. Bir yandan da antidiabetikler var ve insülin var. Ee, büyük bir sektör, e, aklımızın hayalimizin alamayacağı kadar büyük bir sektör. Bunu biz bitkisel beslenmeyle halledebilecekken niçin insanlara antidiabetik ilaçlar öneriliyor? Ve bunlar uzmanlar tarafından, daha doğrusu uzmanlar tarafından önerilmekle kalmıyor büyük kuruluşlar Amerikan Diabet Derneği. Türkiye'deki diabet birlikleri, dernekleri hepsinin zaten genel çerçevesi hemen hemen aynıdır beslenme önerileri açısından. Bu konular hakkında ne düşünüyorsun Suat? Ben Murat Hoca'nın söylediğini bir adım daha ileri götüreyim. Bitkisel beslenmeli ile diabet tedavi edilirden ziyade bitkisel beslenilen, beslenilen bir insanda diabet gelişmesine imkan yok. Yani şöyle... İnsan vücudu hep ne kadar mükemmel bir işleyiş şey sahip olduğu anlatılır. Ama o zaman neden diyabet olur, neden erken yaşta kalp krizi olur? Bunları konuşmak lazım. Aslında çok basit. Ona doğal yakıtını, doğal besinini vermediğiniz için olur. Normal bir insan vücudu, normal doğal yani dizayn edildiği şekliyle e, beslendiği zaman diyabet olma olasılığı yok. Diyabet bugünkü modern di diyetimizin bir sonucudur. Ve bunun sebebi şekerler değildir. Tabi o çok uzun bir şey ama e, mekanizması anlatması uzun sürecektir. Ama diabetle ilgili e, bugünkü rehberlere baktığınız zaman hep tabi e, hemen ilaçlarla önce başlanır. Önce insülin direncini yenmek için ilaçlar. Daha sonra e, tabi hastalar şekersiz yiyemez. Yani tabi hep öyle söylenir dayanamazlar ve insülin bağımlı hale gelirler. Tip 1 diye bir ayrı tutuyorum. O tamamen konumuzla alakalı değil. Aslında burada söylediğin hemoglobin A1c'nin 9'un üstünde çıktığı durumlarda hemoglobin, genelde e, 9, insülin de veriliyor. Evet, e, tabii yani 9'a gelmeden daha 6'ları geçince zaten oral antidiyabetikler veriliyor. Ondan sonra da belli bir şeyin üstüne çıkınca da artık kan şekeri kontrol altına alınamayacak noktaları gelince de insülin başlanıyor. Bu tüm diyabetler için kaçınılmaz bir son ama kaç yılda olacağı o sizin kendinize nasıl baktığınızla ilgili. O yüzden aslında çok saygıdeğer bir dergi olan British Medical Journal'da yayınlanan bir yazı 2013 yılında geçmiş 20 senedeki diyabet ve ilaç önerisi olan çalışmalara bakmışlar, incelemişler. 3782 yayının 13592 yazar tarafından yazıldığını tespit etmişler. Bir yani bilmeyenler için bir yazının birden çok yazarı olabilir. Bu 3782 e, diyabet ve ilaç önerisi olan yayının yüzde, yani üçte biri yüzde %32.4'ü 110 kişi tarafından yazıldığı tespit edilmiş. E tabii bu da dikkatlerini çekmiş ve 110 kişiyi araştırmışlar. Bu 110 kişinin 48'inin İlaç şirketinin resmi bir çalışanı Olduğu edilmiş. Yani, yani yarısı Neredeyse yarısı aynen öyle Ve bu 110 kişinin yazdığı Çalışmalara bakmışlar Şimdi bir bilimsel yayın yazdığınız zaman Hiçbir çıkar çatışmanız Olup olmadığını açıklamanız gerekiyor Bir ilaç şirketiyle ee, Tabi ilaç Çalışmaları pahalı çalışmalar olduğu için de Bir destek de genelde almak gerekiyor Bu Çalışmaların Üçte biri yani bu 110 kişinin yaptığı çalışmaların yüzde doksanı ilaç şirketi destekle, bu gizli kapaklı değil, kendileri bunları beyan etmişler ve yine kendi beyanlarına dayanarak söylüyorum, bu 110 kişinin yaptığı çalışmaların sadece yüzde altısı bağımsız yani çıkar çatışmamız yoktur ibaresini koyabilmiş. Yani bu ne demek? Bize diyabet olduğumuzda ilaç kullanmamızı söyleyenler ilaç şirketleri. Bunları tabii çok güzel rehberler oluşturuyorlar, yayınlar oluşturuyorlar. O yüzden okullarda da böyle öğretiliyor öğrenciler. Yeni gelişen doktorlar da artık böyle öğreniyor. Sağlık ocağına da gittiğinizde diyabetle ilaç yazılıyor. Bir profesöre gittiğinizde de ilaç yazılıyor. Çünkü bilimsel bilgi şu an bunu söylüyor. Ama bir de şöyle bir gerçek var asla karşısında durulamayacak. Bitkisel beslendiğiniz zaman diyabet diye bir şey olma şansınız yok. Yine tip 1 diyabeti ayrı tutuyorum, yani o, o karışmasın. E, aynı şey, aynı şey yüksek tansiyon için de geçerli. Yani yüksek tansiyon algoritmalarına baktığınız zaman bugün e, hemen bir hayat değişikliği önerisi en başta gelir. Tabii ki yani ne bizim insanımız ne de dünyanın hiçbir yerindeki insanların çoğu ...hayatından çok fazla bir değişiklik yapmak istemez. Hele ki bir ilaçla bunları düzeltebilecekse. O yüzden hemen bir tansiyon ilacı başlanır. Hasta işte belki biraz yürüyüşe çıkar. Belki işte kolasını azaltır. Ne bileyim tuzunu keser. Ama tansiyonu düşmez. Doktora gider geçmezse bir ilaç daha. Geçmezse bir ilaç daha eklenir. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bununla ilgili bir çalışma yok ama Amerika'da vardı. Ve Amerika'daki 60 yaş üstü insanların ortalama 4 adet tansiyon ilacı kullandığını biliyoruz. Ee, ve bu algoritmalara dönersek eğer algoritmanın son okunu takip ederseniz tansiyonunuz normal seviyelere geldi artık ne yapalım da tedaviye devam der size algoritma. Yani tedaviyi kesmek diye bir şey yok. Yani bu şu demek siz istediğinizi yiyin, istediğinizi yapın biz tansiyonunuzu düşürürüz. Yeter ki biz bu ilacı satabilelim. O yüzden biraz bu Kapsamdan gelişen olaylar. Zaten... E, diyabet de dünyada çok hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde artıyor. Yani 10 yılda... ...yüzde yüz artan bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve diyabet tedavi edilemediği zaman... ...yani doğru e, yaşam yaşamadığı zaman kişi... ...sonrasında yüksek tansiyon hastası... ...klinik böbrek yetmezliği hastası... ...ve e, yüksek kolesterol hastası... ...aynı zamanda kalp hastası adayı aslında... Yani bunlar e, diyabetin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu gösteriyor. Biz e, peki bitkisel beslenme ile ilgili objektif çalışmaları okuyan ve insanları ulaştırmaya çalışan insanlar olarak bunlar hakkında e, ne yapabiliriz? Harekete geçmemiz lazım çünkü hala... Bakıyorsunuz sitelerde süt öneriliyor yani e, herhalde bu şaka olmalı diyorsunuz yani hala hayvansal süt önerilen bir sistemden bahsediyoruz ve artık hani et et de artık bangır bangır bağırılıyor etle ilgili kanserle ilişkisi e, bunların önüne nasıl geçeceğiz yani e, insanlar gitgide daha çok daha uzun yaşıyor ve daha hasta yaşıyor aslında yani uzun yaşamın bir ...kıymeti yok. O kişi yani ölmüyor ama sürünüyor aslında. Biraz işte ilaçlar kullanıyor. Yine etini sütünü yemeye içmeye devam ediyor. Ve bu şekilde sürdürüyor hayatını. Aynen yani insanımızda hep bir idare etme... ...veya azla yetinme şeyi olduğu için... ...insanlar tamamen bundan kurtulmak gibi bir hedefi yok. Ben... 100 yaşına mı yüz yaşına kadar mı yaşayacağım? 70 yıl bana yeter gibi bir düşünce var. Şimdi tabii biz ne yapabiliriz? Ben kendi adıma yakın çevremden başladım ve yakın çevremdeki insanların alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyorum. Daha yakın çevremde bile %100 etkili değilken dünyayı nasıl etkili etkileyebiliriz? O çok zor ve sürekli olarak karşınıza engeller çıkıyor. Çünkü bugün bir markete girdiğiniz zaman %90'ı ürünlerin paket içerisinde onların içinde neler olduğu belli değil. Sadece yani etinden sütünden ziyade onun içindeki işte yapay sentetik maddeler vesaire. Yani bunların hepsi birlikte sağlığımızı bozuyor ve en yakınımızı bile bundan vazgeçiremiyoruz aslında. Çünkü dediğim gibi yani markete girdiğinizde her yerdeler. Eve bir misafirliğe gittiğinizde bir yemek yemeye gittiğinizde her zaman karşınızdalar. Bunlardan kaçmak çok zor. Bu ancak siyasi bir iradeyle olabilir. Bu mesela Karelya'da, eee yapmışlar. Kuzey Karelya'da, Finlandiya'da evet. Finlandiya'da bir politika geliştirmişler ve yağ tüketimini azaltmışlar ve ülkede 40 yıl içerisinde kalp krizi oranını %80 oranında düşürmüşler. Yani bu ev ev gezerek, anlatarak, radyolardan, televizyonlardan çok olacak gibi değil çünkü insanlar başladı dediğim gibi kötü alışkanlıkları ile ilgili iyi bir haber duydukları zaman buna sahip çıkıyorlar ve sizi dinlemiyorlar. O evet. yüzden aslında biraz işimiz zor ama ben yine de umutluyum. <gülüyor> aslında evet ben de o şekilde ee, çok yakınımdaki insanları bile e, o alışkanlıklarından vazgeçiremezken nasıl? ...başka insanları vazgeçireceğiz diye düşünüyorum... ...sonuç yine oraya çıkıyor yani sağlık politiktire çıkıyor aslında... Aynen, evet. ...yani politik haline getirilme, getirilmeden... ...yani kantinlerde hala çocuklara paketli, şekerli... ...bir sürü içerisinde onları hasta edecek her şey satılıyor... Şimdi yeni yeni böyle e, okullar, projeler geliştiriliyor. Bazen öğretmenler bana meyvelerin fotoğraflarını çekip atıyorlar. Ama bu minik minik adımlar, çok minik. E, bu politikalarla, sağlık politikalarıyla değiştirilmeli. Ama geçen e, haftalarda konuğum olan Doktor Murat Kınıkoğlu da şöyle dedi. Sağlık Bakanı et yemeyin, süt içmeyin dediği zaman bütün üreticiler ayaklanır. Böyle bir şey zaten olmayacak dedi. Yani tabii bir anda sıfırlamak Zaten çok real değil Hep bir onlara da B planı sunarak Onlara da bir yapılandırmaya Giderek Yapılması daha mantıklı olabilir Yani biz demiyoruz ki kasaplar Kapansın yani bugün Kapanmasın ama öyle bir hedef Olsun ve onlara Yeni iş imkanları sağlansın Çift, Yani hayvancılıkla uğraşanlara Kasaplara vesaire Yani şu an mevcut Hayvanları ne olacak? Yani şimdi öyle bir şey olsa, bir de bu sefer onları telef edecekler. İyice bir yani saçma bir görüntüye kavuşacak dünya. Yani adım kademe, adım, kademe. adım evet evet adım adım adım adım yapılmayacak bir iş değil aslında. Aslına bakarsan yani dünya bunun farkında yani Amerika nasıl sigara içilmesini yasakladı bundan zarar gördüğünü fark ettiği zaman. Çoğu yerde sigara içilmesini yasaklayarak... ...sigara tüketimini azalttım. Bu aynı şekilde... ...et için de aynı şey olacak. Biraz daha bence zamanı var ama olacak çünkü... E, kend, ...yani Amerika... ...ciddi para ekonomi... Yani ...paraya dayalı bir ekonomi olduğu için... ...iş gücü kaybı, maddi kayıp... ...bunları gördüğü zaman... ...Amerika geri adım atıyor. Bizim gibi çok vicdanla hareket etmiyorlar. Onlar daha çok para... E, ...parayı ana... E, ...şeye koydukları için... Para kaybını gördükleri zaman vazgeçiyorlar. Bence yavaş yavaş bu da dünyayı saracak ama inşallah biz görebiliriz. Evet, e, bu arada e, Açık Radyoda Vegan Sağlık Programında e, ilaç kapitalizmini konuşuyoruz. Konuğum göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Suat Erus, ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara. İlk aslında konuştuğumuz konulardan birisi bizi Beslenme önerileriyle nasıl ilaç kullanmaya itti, ittiklerini, e, bitkisel beslenmeden uzaklaştırarak bizi nasıl aslında öldürmeyip süründüklerini süründürdüklerini konuştuk. E, bu aslında beslenme önerilerine ben takmış durumdayım. Bu trans yağlar meselesi hala işlenmiş şekerle ilgili içerikler işte yüzde beş mi yapalım? Yüzde on mu yapalım? İşlenmiş şekeri bir kısıtlayalım. İşte trans yağlar yüz gramda bir gramın altındaysa trans yağ yok demektir. Aslında var. Yani e, bu işte dediğimiz yere çıkıyoruz. Politikalarla geliştirilebilecek bir şey. Yani siz politikalarla bunu geliştirmezseniz bir şekilde... Onları e, daha farklı bir şekilde düzenleyip insanları daha daha kötü hastalıklarla maruz daha kötü hastalıklara maruz kalmalarını sağlayabilirsiniz aslında çok çok da zor değil insanları hasta etmek. E, şimdi bu e, uluslararası bitkisel beslenme konferansı yapıldı biliyorsun Hani yakın bir zamanda orada da çok güzel sonuçlar çıktı yine. ...işte e, veganların yeterli miktarda proteini aldıklarına değinildi. E, kadınların et tüketimiyle me meme kanseri ilişkisinin çok yakın bir ilişkisinin olduğundan bahsedildi. İşte soya ürünlerinin aslında korkulmaması gereken bir grup olduğunu. Birçok böyle gerçekten e, çiftlik hayvanlarından... Ee, bu e, çevre kirliliğinden vesaire de bahsedildi. Aslında bu işte çok son zamanlarda e, çok böyle kapitalizmden bahsediyoruz ya organik ürünler böyle bir e, yoğun bir şekilde insanlar tarafından ilgi görüyor. Aslında organik hayvansal tüketilmeye devam ettikçe organik diye bir şey olmayacak. Yani çevreyi kirleten etkenlerin Birleşmiş Milletler raporuna göre yüzde Hayvans ...hayvancılık endüstrisi kaynaklı. E çevre kirlendikçe... ...dioksinler, zehirli gazlar vesaireler... Bit ...biz bitkisel beslensek de alıyoruz ama... ...hayvansal beslenerek katı kat kat daha fazlasını alıyoruz. Yani hayvancılık endüstrisi devam ettikçe... toprakta kirli olacak, suda kirli olacak... ...iklim de değişecek ve iklim bunlar değiştikçe de... ...sağlıklı gıdaya ulaşmak zorlaşacak. Bir de bunun... E Bitkisel beslenmenin bir de çevre ve iklim değişikliği kısmı var ki çok önemli bir kısım. Çünkü biz aslında tabağımıza gelen şeyden bahsediyoruz beslenmeden, sağlıktan bahsederken. Ama aslında toprakta o yetişirken neler oluyor toprağın içerisinde? Yani yeterince mineral alabiliyor muyuz acaba? Bunlar da çok büyük böyle sorular ve karmaşık durumlar şeklinde önümüzde duruyor. Şimdi bu statinler meselesi var bir de. Kolesterol düşürücü ilaçlar ki Türkiye'de bir ara inanılmaz derecede sat, çok fazla satıldığı ben okudum. E, sen bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Statinleri kullanmayıp işte bir hasta statin kullanıyor. Direkt bitkisel beslenmeye geçtiğinde ne zaman sonra statinlere ihtiyacı kalmaz örneğin? Yani bununla ilgili aslında şöyle bir e, bilgi var kötü kolesterol dediğimiz LDL'niz eğer yüzün altındaysa e, o zaman vücudunuzda damarları tıkayan plakların oluşma şansı yok. Yani geri kalan bütün risk faktörlerine de sahip olsanız bunlar neler? İyi kolesterolünüzün düşük olması, sigara içme, obezite, hareketsizlik bütün bunlar sizde olsa bile eğer LDL'niz yüzün altındaysa damar duvarınızda ...sizi kalp krizi, inme, işte damar tıkanıklığına bağlı hastalıklara sebep olan hastalıkları olma şansınız yok. Çünkü o damar duvarında biriken plaklar zaten LDL'den oluşuyor. Peki bu neyden oluşuyor? E, LDL e, tabii şöyle, LDL'nin neyden oluştuğu aslında bir bilmece değil. E, LDL kolesterollü besin aldığımızda oluyor ve bunların... Çoğu, hayvan, çoğu değil neredeyse hepsi hayvansal besinler. Yani doymuş yağlı, trans yağlı ve kolesterollü besinler. Trans yağ tabii insanlar hep markette trans yağ yoktur yazan ürünlerden biliyor. Aslında şöyle bir gerçek var. Trans yağ doğada sadece hayvanlarda bulunur. Bitkisel yağları biz sanayide trans yağ çeviririz. Onları doyurarak... ...onları katı halde tutabilmek için trans yağ çeviririz. Yani üstünde trans yağ yoktur yazması onu sabıkalı gibi gösteriyor. Ama aslında bugün kasaba gittiğinizde hepsinde trans yağ vardır mesela. Bu kesin bir şey zaten. Tabii o tabii. da kalp hastalıkları damar tıkanıklığının en büyük nedenlerinden birisi. Bu statinlerle de ilgili Hı. yine aynı şekilde yani siz... Yağlı yemeğe devam, doymuş yağlı yemeğe devam ettikçe kolesterolünüz hep yüksek olacaktır. Kolesterolünüz yüksek oldukça işte bunda yine ilk başta söylediğim gibi bazen çalışmalar çıkıyor. Kötü kolesterol, iyi kolesterol. Yani LDL'nin de bir iyisi var aslında. Hayvandan gelirse aslında iyi. İşte fruktozdan gelirse aslında kötü gibi. Bununla ilgili yapılan çok fazla çalışma var. LDL nereden gelirse gelsin. ...yumurtanın sarısından da gelse... ...bunlar damar duvarında birikir. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ve bu kaç yaşında başlar? Sıfır yaşında başlar. Doğduğumuz andan itibaren... ...aldığımız kolesteroller... ...damar duvarında birikmeye başlar. Kimini 60 yaşında tıkar... ...kimini 80 yaşında tıkar... ...kimini 40 yaşında tıkıyor. Yani artık her gün bu evet, hikayeleri... 30 yaşındaki insanlar artık Aynen. kalp krizi geçiriyor... ...duyuyoruz haberlerden. E, tabii bu ilaç şirketlerinde dediği şey şu... Siz istediğiniz gibi yemeye devam edin, siz istediğiniz gibi yaşamaya devam edin, gerisini bize bırakın, biz düşürürüz. Yani yine bütün öneriler bu ilaçları kullanma yönünde, çünkü kimse beslenmesinden vazgeçmiyor. İlaç şirketleri de bunu fırsat bilip, işte biz bu kadar düşürüyoruz, işte biz ondan daha fazla düşürüyoruz. Siz istediğiniz gibi yiyin, biz kolesterolünüzü düşürürüz mesajı verdiği için insanlarda yemeye devam edip işte bir yandan diyabet, bir yandan tansiyon, bir yandan da ...kolesterol ilaçlarını almaya devam ediyor. Aslında bitkisel beslenmeyle... diyabetin, ...şeker hastalığının yani... ...kalp damar hastalıklarının, yüksek tansiyonun... ...kanserin... ...ve pek çok hastalığın... ...iltihabi bir pek çok hastalığın önüne... ...geçebiliyoruz. Bunlarla eğer başa çıkıyor, çıkmaya... ...çalışıyorsak biz bitkisel beslenmeden... ...bahsetmek zorundayız. Yani ilaç kullanmak her şeyin... ...çözümü değil. Ya ben şekerimi yiyorum... ...ilacımı da içiyorum... Mantığı aslında çok kolaycımı bir yaklaşım. Çünkü her ilacın bir yan etkisi var. Sen hekimsin, daha iyi bilirsin benden. Her ilacın bir yan etkisi vardır değil mi? İlaçların yan etkisi olması yanında... ...mesela şekerinizi düşürüyorsunuz ama... ...geri kalan şeylerinizi aslında düşürmüyorsunuz. Yani e, kolesterolünüzü düşürüyorsunuz ama yağlı yemenin yanında getirdiği yani örneğin hayvansal gıdanın getirdiği kanser riskini düşürmüyorsunuz. Sadece damar duvarında birikme ihtimalini düşürüyorsunuz. Yani aslında onların bir sürü zararı var. Yani bu bir nevi ben sigara içiyorum ama içime çekmiyorum gibi bir şey. <gülüyor> evet. Yani tek zararı ağız içinde, akciğerlerde değil. Vücudun birçok yerinde birçok hastalığa sebep oluyorlar. Evet. E, bugün konuğum e, göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Suat Erustu. Biz e, ilaç ...kapitalizmi ile ilgili konuştuk bugün. E, kendisine geldiği için çok teşekkür ederim. Davetimi kabul edip e, geldiği için çok teşekkür ederim. E, Suat'ın e, YouTube'da hayvansal beslenmenin insan sağlığı üzerine etkileri adlı bir videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel hazırlanmış, çok güzel emek verilmiş bir video. Dünya Vegan Gününde de... Bir sunum yaptı o sunumu da Youtube kanalından TVD'nin Youtube kanalından izleyebilirsiniz e, Bugün e, Aslında konuşulacak çok konu var ama Zamanımızda kısıtlıydı e, Ama pek çok şeyi konuştuk Çok teşekkür ederim sana Suat Ben teşekkür ederim e, Yine tekrar görüşeceğiz zaten e, Bugünlük e, herkese e, Selamlar e, Tekrar görüşmek üzere